الله الرحمن الرحيم إن الحمد الله ن نستين نستفر ولارض الله من ش فسنااب منسيياة عملله الله فلا مد الله ومن يبل فلا هذهله فشهد الله إله الله وحده العشريكله شد محمدًا بد ووررسول ولا مسلمون Değerli kardeşlerim, 62. konu ve 130. derse geldik. Konumuz e, Hayber gününde, yani biliyorsunuz Hayber savaşıyla ilgili birçok şeylerden bahsettik. Orada inen, şeriat olan, kanunlaşan diyelim bazı konulardan bahsedecek e, bu fethin yani Hayber zaferinin arkasında gerçekleşecek bazı şeylerden bahsedecek. Bir de Zatur Riqa dediği bir savaş var. Eee Gazvetur Riqa yani Yama Savaşı, Yama adını oradan almış. Ne demek o gelecek inşallah. Bundan bahsedeceğiz. Evet. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'la ve birlikte Ee, Hayber arazisinden Hayber'in bulunduğu mıntıkadan geriye dönüyorlar. Medine'ye. Ve büyük bir işte biliyorsunuz yardım zafer ve ganimet elde ederek dönülüyor. Ve bu haberler yani Müslümanların Hayber'e yaptığı bu za e zafer elde ettikleri şeyler neticesinde müşrikler tabi Kureyşli müşrikler bunu haber alıyor. Çok rahatsız oluyorlar. Onların başına adeta bu haberler bir musibet gibi iniyor. Bundan dolayı çok öfkeleniyorlar ve hüzünleniyorlar. Müslümanlar o zaman işte az önce de söylediğiniz gibi birçok mal, esir, ondan sonra birçok eşyalar elde ediyorlar. <gülüyor> ganimet olarak. <gülüyor> Ve bu mübarek günlerde yani Hayber'de yapılan bu mübarek savaşta, bereketli savaşta Allah subhanehu ta'ala bu savaşı icra eden kahraman insanların mal ile kadınlarla ve esirlerle olan alakası, muamelesi hususunda bazı şeyleri açıklıyor. Bazı şeyler başlıkta da verdiğimiz gibi şeriat haline geliyor. O şeriat olarak, kanun olarak yerleşince artık kıyamete kadar, günümüze kadar ve günümüzden sonra da kıyamete kadar öyle uygulanması gerekiyor. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Birincisi kadınlar hakkında. Özellikle e, esir alınan kadınlardan bahsediliyor burada. Esir alınan hamile kadınlara yaklaşma hususundaki yasak. O zaman esir alınan kadınlar biliyorsunuz e, yani komutanın e, inisiyatifinde o işi icra eden komutanın emirin inisiyatifinde fidye veriliyor şey, fidye alınıyor, serbest bırakılıyor. Yahut esir ediliyor cari olarak. Yahut da karşılıklıksız olarak Bırakılıyor Duruma göre O Savaşta e, Esir olarak alınan kadınlar var Onlardan bir tanesi Safiye binti Huyey radiyallahu anha Aleyhisselatü vesselamın Biliyorsunuz hissesine düşüyor Ve bunun neticesinde de Aleyhisselatü vesselam onunla evleniyor Ondan bahsetmiştik Hatta onu muhayyer bırakıyor. Yani serbest kalması önce onu azat ediyor. Azadının neticesinde de evleniyor. Ee, hatta azat ettiği şeyi de onu mehl olarak sayıyor. Ama bu arada bir de muhayyer bırakıyor. İstersen gidebilirsin. istersen benim eşim olarak kalabilirsin. Yani hangisini tercih edersen diye. Tabii Safiyyetü Binti Huye'yi radıyallahu anha o değerli kadın Annemiz aynı zamanda. Onlar bizim annemiz. Bizim annemiz olarak kalmayı tercih ediyor. Evet. Allah ondan razı olsun. Aynen. Bunun gibi bazı kadınlar esir düşüyorlar. Ee, burada aleyhissalatü vesselamın bir e, hükmü var. Verdiği bir hüküm. Tabii bu hükümler biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle tamamen onun kontrolünde Allahu u Teala'nın onayıyla gerçekleşiyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu teşrih yaptığı, kanun yaptığı şeyler tamamen Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusundadır. Eğer öyle olmasa mutlaka bir vahiy ile yahut Cebrail Aleyhisselam tarafından uyarılırdı ki bunun örneklerini geçtiğimiz derslerde çokça verdik yani. Şimdi hadise dönecek olursam İmam Ahmet İbni Hanbel'in rivayetinde ve Ebu Davud'un sünnenin de Hasan derecesinde. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, daha doğrusu sahabe e, Ruf, Rufeyyeh binti Sabit el-Ensare radiyallahu anh'tan geliyor hadis. Aleyhissalatü vesselam ile <gülüyor> birlikte biz diyor, Hayber günü e, Hayber gününde idik, yani Hayber'de bulunduk. Dedi ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kimsenin başkasının tarlamasını başkasının tarlasını sulaması helal olmaz diyor. Burada kastedilen yani hamile kadını esir düşmüş onunla e, hamileyken birlikte olması başkasının suyun üzerine su geçirmesi doğru değildir. Helal olmaz diyor. Bir ikinci hüküm ganimetler yani savaştan elde edilen ganimetler taksım edilinceye kadar hiç kimse o ganimeti satamaz. Üçüncüsü, Müslümanlar ganimet olarak elde ettiği bir elbiseyi giyemezler. Eğer onu giyerlerse ve eskitirse diyor o elbiseyi onu diyor geri verir, iade eder. Eskise bile. Aldığı Müslümanlardan yani Müslümanların E, fey olarak, yani ganimet olarak aldığı maldan herhangi bir biniti deve veya atı alacak olursa buna işte böyle bir e, binete binemez. Eğer almış olursa ve o biniti de zayıflatacak olursa onu geri iade eder diyor. Evet. Bu hükümler geliyor. İkincisi, kadınlardan mut'a olarak faydalanmanın yasaklanması. Yani bizim bildiğimiz mut'a nikahı. Bugün bunu biliyorsunuz İranlılar, daha doğrusu şia mezhebine mensup insanlar caiz görüyorlar. Mut'a nikahı. Yani belirli bir mal karşılığında kadını nikahlayıp belirli bir süreyle ondan sonra onunla birlikte olduktan sonra Onu bırakıyor. Yani boşuyor. Buna mut'a nikah deniliyor. Yani genel hatlarıyla. Bundan da yasaklıyor aleyhissalatü vesselam. Buhari'de gelen, Ali radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste aleyhissalatü vesselam Hayber günü diyor, kadınlarla mut'a yapmayı yasakladı. Ve ehil eşek etlerinin yenilmesini yani evcil eşek etlerinin yenilmesinden de yasakladı diyor. Bu Hayber gününde geliyor. Diyor ki müellif bu yasak yani mut'a e, nikahı şeklinde kadından faydalanma yasağı Mekke'nin fethine kadar devam etti. Aleyhisselatü Vesselam orada üç gün tekrar izin veriyor Mekke'nin fethi günü. Ondan sonra da <gülüyor> kıyamete kadar yasaklanıyor. Yani son yasak Mekke'nin fethi günü geliyor. Artık kıyamete kadar muta nikahı, kadından mal karşılığında ister savaşta olsun, ister savaşın dışında olsun faydalanma caiz değildir, yasaktır. Bugünkü şia mezhebinin ya, yaptığı dalalet ehillerinin yaptığı şey kesinlikle doğru değildir. Ee, bu sünnetle sabittir, sahabelerin ifadeleriyle sabittir. Böyle bir nikah yok. Asla ve kata caiz değildir kıyemete kadar haramdır yani bu. Bu konuyla ilgili detaylı diyor. Bilgi mekenin fethi esnasında gelecektir yani o konular. Geldiği zaman o da bundan sonraki bu ikinci cildimiz, üçüncü ciltte gelecek inşallah. Yer gelirse nasıl olursa bahsederiz. Demek ki bu da yasaklandı. Bir diğer konu da Hayber'de e, teşri olan yani kanunlaşan artık yerleşen şeylerden birisi yemekler hususunda birincisi az önce söylediğimiz gibi evcil eşek etlerinin yenilmesini aleyhissalatü yasaklıyor ve her e, azı şey dişi olan azı değil de köpek dişi olan yırtıcı hayvandan da yasaklıyor yani bunların da yenilmesini yasaklıyor bununla ilgili e, rivayet İbni İshak Muhammed İbni İshak'ın <gülüyor> gerici. Ee, rivayet ettiği bir eser var. Onu da geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dört şeyden bizi yasakladı diyor. Sahabe. Abdullah İbni Ebi Necih adındaki sahabe. Dört şey. Birincisi az önce söylediğiniz kadınlara hamileyken varma. Ehile eşek etleri yani evcil eşek etleri ikincisi. Üçüncüsü yırtıcı e, hayvanlar sebil deniliyor buna. Bu rivayetin yani daha doğrusu bu yırtıcı hayvanların ya ile ilgili bir başka rivayet var. O e, sahihtir. Orada bir de tırnaklı hayvanlar geliyor, pençe sahibi. Şöyle, neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kulli an kulli zi nabin ve kulli zi mihlebin yani her pençe sahibi böyle yırtıcı kuşlar işte kartal doğan, şahin, atmaca vesaire bir de e, az, şey dişi olan köpek dişi yani parçalayıcı dişi olan her hayvandan onlarda nedir aslan, kaplan, ondan sonra kurt ve benzeri hayvanlardan yasakladı. Bunların etinin yenilmesini yasakladı diyor. Bu ifadeyi Muhammed bin İsa Muhammed bin İshak ifadesini destekleyen bir başka hadiste var onu da söylemiş olduğu. Bir de ganimetlerin taksim edilinceye kadar satılmasından yasakladı diyor. Evet. İkincisi yine yemekle içmekle ilgili sarımsağın yenilmesini yasaklıyor. Ali Sıratu'l İslam diyor ki Bukhari'de gelen hadiste İbni Ömer'den geliyor hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayder günü sarımsak yemeği yasakladı ve ehl eşek de yasakladı. Şimdi sarımsak haram mı? Değil kesinlikle. Buradaki yasaklama, yasak ifadesi kerahiyete delalet ediyor diyor müellif. Zaten öyle. Çünkü başka rivayetlerle birleştirdiğimiz zaman Aleyhisselatü Vesselam bunu yiyenlere yasaklamıyor. Sadece neyi yasaklıyor? Ee, bu şeylerden yani sarımsak, prasa, soğandan yiyen bizim meclisimizde de, mescidimizde de yaklaşmasın diyor. Sebebi ne? Koku. Yani ağır koku olmasından dolayı. Bununla ilgili hükümler e, biraz detaylı. Nihayetinde biz burada söylenmek istenen bu şeyleri yemek Özellikle meclise ve e, mescide gidilecekse, namaza, toplu yere, cemaate mekruhtur. Yasaktır daha doğrusu. Onun dışında yoksa e, helaldir, yenilebilir. Üçüncüsü değerli kardeşlerim, e, at etlerinin yenilmesi, Sahih Buhari'de gelen bir hadiste Cabir'den, Aleyhisselatü Vesselam Hayber günü, Eşek etlerinin yenilmesini yasakladı ve at etlerine de ruhsat verdi diyor. Bunları detaylıca zaten söylemiştik. Mallar hususunda hani Hayber'de gerçekleştiği için bu hükümler böyle madde madde tekrar e, işlenmiş oluyor. Biliyorsunuz ki İslami hükümler Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında tıpkı Kur'an gibi yani Kur'an 23 senede tamamlanıyor ya hükümleri, ayetlerin tamamı, yürümüş senede tamamlanıyor. Aynı şekilde şerri diğer hükümlerde yani hadislerle ilgili hükümlerde yaşandıkça yaşandıkça e, böyle aleyhisselatü hayatında, sahabelerin hayatında yavaş yavaş yerleşiyor. İşte hicretle birlikte birçok e, helal, haram olan şeyler farz olan şeyler yerleşiyor. Evet. Evet. Malla ilgili de e, riba yani faiz ve haram mübadelenin, değişimin, alışverişin yasaklanması. Bu üstüde yine i̇bn İsa rivayetinde İbn-i Hişam Rahimahullah da aynı şekilde rivayet ediyor. Kendi kitabında Sireti İbn-i Hişam'da Aleyhisselatü Vesselam Hayber günü e, külçe altının böyle basılmış altınla alınıp satılmasını ondan sonra külçe olan gümüşün de e, basılmış olan gümüşle satılmasını yasaklıyor. E, külçe altının e, basılmış e, gümüşle e, yahut da tam tersi olacak şekilde de e, satılmasına ruhsat veriyor. E, yani bunları yapabilirsiniz diyor. Şimdi burada e, Buhari'de gelen bir başka rivayet var. Başka rivayetler var. Yani altını altınla satmak, gümüşü gümüşle satmak bunlar e, buğday buğdayla, arpayla, arpayla, hurmay hurmayla satmak caiz değildir. Misli misli olursa ve peşinen olursa bu caizdir. Yoksa böyle değilse başka cinslerle ölçülerek, tartılarak veyahut da satılarak e, alınıp satılması caizdir. Neden yasaklıyor Aleyhisselatü Burada bir e, faiz meydana geldiği için bunu yasaklıyor. Bu da işte Hayber günü Ee, gelen yasaklardan bir tanesi. Sonra değerli kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam ashabıyla birlikte Medine'ye gidiyor. Ee, yolda biliyorsunuz Medine ile e, Hayber arasında bir yerde Safiye binti Huye'yi radıyallahu anha ile e, birlikte oluyor. Yani gerdeye giriyor. Medine'ye yaklaştığında şöyle Medine etrafını şöyle bir e, süzüyor. Ondan sonra gözden geçiriyor ve Uhud dağını görüyor. Uhud dağını görünce diyor ki Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diyor. Bununla ilgili rivayet enesten geliyor, Buhari'de gelen bir rivayettir bu. Diyor ki Enes radıyallahu anh ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı gördüm. Ee, Safiye binti Hüye'yi hani anlatmıştım ya sahabeler bekliyorlar şeyden sonra onunla birlikte olduktan sonra acaba örtecek mi, örtmeyecek mi? Eğer örterse onu eş olarak kabul ettiğine hükmedecekler. Öyle düşünecekler. Örtmezse onu aynen Maria gibi yani cari olarak kabul edeceğini düşünüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Safiye'yi örtüyor. Bir abayla arkasında Safiye'yi radıyallahu anh'a örtüp perdeliyormuş. Sonra bir yere inip konakladığı zaman Şöyle dizini kırıyor. Safiye radıyallahu anhayı basıp deveye bastırıp deveye bindiriyor. Bu şekilde. Ona yani e, ikramda bulunmuş oluyor. Eşiyen. Sonra diyor biz diyor C Cabir radıyallahu anh yürüdük. Medine'ye şöyle bir e, baktık diyor. Gözden geçirdik. Uhud'u diyor aleyhissalatü vesselam gördü. İşte diyor bu dağ. Biz onu severiz. O da bizi sever diyor. Sonra Medine'ye baktı. Dedi ki aleyhissalatü vesselam. Ey Allah'ım ben bu Medine'nin iki labeteyni yani iki kara taşlık diyebilir. O zaman Medine'nin hudutları kastediliyor Medine'nin iki taşlı arası. Bu iki taşlığının arası, arasını ben haram kılıyorum diyor. Tıpkı İbrahim Mekke'nin Aleyhisselam'ın Mekke'ye haram kıldığı gibi ben haram kılıyorum. Allah'ım onlara diyor yani Medine'de bulunan kimselere onların müdünü yani bir ölçü birimi ve sağ o da bir ölçü birimi dört müdden bir sağ oluşuyor. Mübarek kıl, bereke, bereketli kıl diye dua ediyor. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke için dua ettiği gibi de o da Medine için dua ediyor. Onun için orası Medine o belirli bir çerçevesi vardır oranın onu bilir oradaki e, ilim ehli olan kimseler Hakeza Mekke'nin de haram belden. Mescide giderken mesela taksiye binecek olursan haram, harama mı gidiyorsun derler. Yani sadece Mescit haram değil bir de mescidin etrafındaki Medine'nin aleyhissalatü vesselamın tespit ettiği bir bölge var orası da haram. Tıpkı Mekke'de olduğu gibi. Yani Mekke'de sadece o Kabe'nin olduğu yer haram değil mesela Meşaril Haram dediğimiz Müzdalife Haram'ın sınırları <gülüyor> içerisindedir ama Arafat Hil bölgesindedir. Arafat Haram bölgesinin içerisinde değildir. Alimler böyle söylüyor. Yani belirli bir çerçevenin içerisi Haram bölgenin. Dolayısıyla oranın bitkisi koparılmaz, av hayvanı avlanılmaz, ürkütülmez vesaire bir saygınlığı vardır. Yani bir hürmeti var. Evet. Medine'de Ali Sırat'ın bu duasıyla Allah Azze ve Celle <gülüyor> oraya öyle bir özellik vermiş oluyor. Medine'de değerli kardeşlerim, insanlar geldiği zaman Hayber'den artık muhacirler ensar -o, Ensar'ın bağışladığı şeyleri, onlara hibe olarak verdiği şeyleri geri veriyorlar. Biliyorsunuz ki muhacirler e, Mekke'den geldikleri zaman elleri bomboştu. Hiçbir şeyleri yoktu. Her şeyleri Mekke'de terk edip gelmişlerdi. Bunun neticesinde de muhajj şeyler en onlara eee hususunda birçok fayda veriyor. Onlarla yardımlaşıyorlar. Onlarla paylaşıyorlar. Hatta daha önce anlatmıştım. Diyor ki sahabemin bir tanesi ben diyor iki tane eşim var. Bak bunlardan hangisini istersen onu boşayayım sana dedim. Abdurrahman bin Affan radıyallahu anh böyle bir teklifte oldu. O da hayır diyor. Ondan sonra e, pazarlarla çıkıyor. Allah Azze ve Celle kendisine bir kazanç verince de evleniyor. Başka birisiyle. <gülüyor> Şimdi bununla ilgili bir hadis var. Sahih Müslüm'de geliyor. Muhacir Mekke'den Medine'ye geldiği zaman ellerinde hiçbir şey yoktu diyor. O zaman Ensarlılar yani Medine'nin ahalisi, yerli ahalisi onlar hem arazi sahibi hem de gayrmenkul yani <gülüyor> İşte araziden, evden vesaire gibi gayrimenkul sahibi kimselerdi. Ellerinde malları vardı. Ve bu ensarlılar mallarını taksim ettiler. E, mallarından her sene elde ettikleri ürünün yarısını onlara vermek üzere taksim ediyorlar. Onlar da yani muhacirler de onlara çalışma hususunda ondan sonra erzak teminin hususunda e, onlara yardım edeceklerdi yani ortak etmiş oluyorlar böyle bir yardımlaşmaya gidiyorlar ee, Enes İbni Malik'in annesi o biliyorsunuz Ümmü Süleym diye meşhur bir kadındır birçok şeye e, savaşlara katılmıştır aleyhissalatü vesselam beraber yani çok böyle ibret verici kıssaları var onun Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın aynı zamanda bu e, Ümmü Abdullah diye de biliniyor Abdullah İbni Talha. Talha ile evleniyor. Kocası vefat edince e, Ümmü Süleym Talha radıyallahu anh işte Ensarlı olan Talha o zaman müşrik de henüz Müslüman olmamış. E, kendisine te, evlilik teklif edince, edince Müslüman olmadığın sürece evlenmem senden diyor. Bunun üzerine Talha radıyallahu anh e, Ebu Talha daha doğrusu Müslüman oluyor ve Ümmü İşte bu adamdan bir çocuğu var, o da Abdullah'tır. Abdullah'la Enes anne bir kardeşler. Babaları farklı, anne bir kardeşler. Enes radıyallahu anh'ın annesidir Ümmü Süleym ve e, biliyorsunuz Enes radıyallahu anh'ı aleyhissalâtu vesselâm'ın hizmetine e, veren bir kimse. Enes radıyallahu anh yıllarca aleyhissalâtu vesselâm'ın hizmetçiliğini yapmış bir kimsedir. Ve ona dua ediyor. Yani kıssaları uzun. Daha fazla uzatmayalım. Ee, netice itibariyle bu Ümmü Enes yani e, Ümmü Süleym Enes radıyallahu anh e, annesi aleyhissalatü vesselama birkaç tane hurma ağacı veriyor. E, aleyhissalatü vesselam da bunu Ümmü Eymen'e veriyor. Aynı zamanda bu Ümmü Eymen eee Aleyhisselatü Vesselam'ın halası oluyor. Ee, ve Usame bin Zeyd'in de annesi. Usame bin Zeyd'in annesi. Ümmü Eymen. Bu kadına veriyor. Ümmü Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği o ağaçları bu kadına veriyor. Sonra <gülüyor> Enes İbni Malik diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Hayber Savaşı'ndan gelip İşini bitirdiği zaman Medine'ye döndü ve muhacirler de ensarlılara o bahsettikleri hibe ettikleri şeyleri geri verdiler. Diyor. Aleyhissalatü Vesselam da e, bu Ümmü Süleym'in kendisine verdiği birkaç tane hurmalığı e, hurma ağacını geri Ümmü Süleym'e veriyor. Ondan sonra e, Ümmü Eymen'e de Ümmü Eymen'e de kendisine ait bir bahçeyi, bir bahçeden bir bölümü ona bu şekilde hibe ediyor Ümmü Eymen'e. Yani e, Müslümanlar şeyden Hayber'den döndükleri zaman artık elleri bollaşıyor, e, muhacirler ensarlılara verdikleri e, hibeleri, bahişleri ve <gülüyor> malları geri vermiş oluyorlar. Evet. Baş başta fethedilmesi gibi. Hayber fethedilince kardeşlerim, eee Kureyş çok büyük bir üzüntüye kapılıyor. Çok rahatsız oluyorlar. Tam bir başlarına musibet iniyor adeta. Afet çöküyor kendilerine. Bundan dolayı sıkıntılanıp rahatsız oluyorlar. Ee, özellikle bu beklenmedik bir şey olarak karşılarına çıkıyor çünkü Hayber'in kaleleri çok sağlamdı. Hayber savaşıyla ilgili konular anlatırken de söylemiştik Hayber kalelerinin ele geçirilmeyeceğini düşündükleri için ve Hicaz'ın yani o müşriklerin orada bir ticareti var Hayber'de <gülüyor> asla ele geçirilmeyeceğini düşünüyorlar ama beklenmedik bir şekilde de Aleyhisselatü Vesselam ve Ashabı tarafından fethedilince bundan dolayı çok üzülüyorlar Rahatsız oluyorlar. Şimdi bu üzüntülerine üzüntü katacak başka bir şey daha oluyor. Hadise Ahmet İbni Hanbel'de geliyor. Muhammed İbni İshak da rivayet etmiş. Biz Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde gelen rivayeti şöyle genel hatlarıyla görecek olursak, Aleyhissalatü Vesselam Hayber'i fethedip Medine'ye geldiğinde, daireli kardeşlerim El-Haccac ibn-i İlat diye bir adam var. Bu adam Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki benim diyor Mekke'de mallarım var. Bana izin ver o malları toplayayım geleyim diyor. Mekke'de de bir tane işi varmış. Hanım yani. Ama diyor bir de diyor senin hakkında konuşmam için yani uygunsuz şeyler söyleyebilmem için bana izin verir misin diyor. Aleyhisselatü da tamam diyor. İzin veriyor ona. Gidip malını toplaması ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü hakkında da bir şeyler söylemesi için ona izin veriyor. Adam geliyor. Çıkıyor Medine'den Mekke'ye geliyor. Hanının yanına geliyor diyor ki malları topla. Yani benim ne kadar malım varsa onu bir araya getir yani götüreceğim ben diyor. Ve diyor ki Ben diyor Muhammed'in ve ashabının ganimetlerini satın alacağım. Onların neredeyse yani böyle kökü kazındı. Mallarına da musibet isabet etti. Yani malları elden alındı diyor. Şimdi burada tam tersi bir şey söylüyor. Hani izin istedi ya Aleyhisselatü Vesselam hakkında. Yani Muhammed artık Muhammed bin İshak'ın rivayetinde diyor ki Muhammed ele geçirildi Yani onu size getirecekler e, yenildi diyor yani. Hayber'de yenildi. Onu size ey müşrikler size getirecekler diyor. Hatta müşrikler Muhammed'in bin İhsak'ın rivayetinde bu adamı yolda karşılıyorlar. Ne oldu falan diyorlar. Müslüman olduğunu bilmedikleri için. Henüz Müslüman olduğunu e, bilmiyorlar. O da şöyle şöyle oldu. İşte Hayberliler Muhammed'e galip geldi. Onu yakaladılar. Size getirecekler. Siz ne yaparsanız yapacaksınız diyor onlara. Buradaki rivayette de benzeri bir ifadeyle yani onlar malı ele geçirildi. Ben de diyor Muhammed'in ve sahibinin ganimetlerini satın almaya gideceğim. Sen benim malımı topla diyor eşine. Bu haber Mekke'de yayılıyor. Müslümanlar o, o zamanki Mekke'de bulunan Müslümanlar evden dışarıya çıkamıyorlar. Yani tabii üzülüyorlar. Ama müşrikler çok, Mekkeli müşrikler çok seviniyorlar bu duruma. Çünkü kendileri için yani Hiç ummadıkları bir haber gelmiş. Oluyor. Bu haber Abbas ibn Abdilmuttalip yani a.s.m.'nin ambasuna ulaşınca e, yani neredeyse ayakta duramıyor. Çok üzülüyor. O zaten Müslümanlardan. Çok üzülüyor bu duruma. Sonra hemen bir elçi gönderiyor. Bir adam gönderiyor. E, Şeyisini, e, kölesini. E, şeye el e, Haccac ibn Ilad denilen bu eşinin yanına gelen adama elçiyi gönderiyor. Sen diyor, yazıklar olsun. Ne, nasıl bir haber getirdin böyle diyor. Nedir bu söylediğin şeyler diyor. <gülüyor> Hacı Hacı İbni da, o gelen elçiye yani e, kölele diyor ki Ebul Fadla onun künyesi de, Abbas Radiyallahu'ndan künyesi Ebul Fadılmış. Ebul Fadla selam söyle diyor. Ona selam söyle. Ona e, evlerinden bir evde yani yalnız kalacağı kimsenin olmadığı bir yer, yer bulsun. Ee, ben de ona ona diyor sevineceği bir haberi vereceğim diyor. Güzel bir haber e, vereceğim diyor. Ondan sonra bu köle gelip haberi e, Abbas radıyallahu anha'ya verince o kadar seviniyor ki Ebu'l Fadıl yani Abbas radıyallahu an hemen e, kölenin üzerine atlıyor sevinçten. E, onu gözlerinden öpüyor hatta onu e, azat ediyor köleyi Haccacın söylediği şeyden doğru. Sonra Haccac geliyor Ebul Fadla yani Abbas Radiyallahu anh'a peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasına durumu haber veriyor. Diyor ki Hayber'i Hayber fethedildi ve <gülüyor> malları ganimet olarak alındı diyor. Allah Azze ve Celle Hayber'in malları hususunda e, payı hissesi yerine geldi cereyan etti yani Müslümanların lehine ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Safiye binti Huye'yi kendisine seçti kendisi için aldı onu diyor onu serbest bıraktı eşi olması hususunda veyahut da ehline ailesine geri dönmesi hususunda o Safiye'de eşi olarak kalmayı tercih etti diyor ve nihayetinde de o te, e, eşi oldu diyor Safiye lakin diyor ben malımı toplamak için geldim diyor malımı bu Mekke'deki malımı bir araya getirip e, toplamak için geldim toplayıp diyor ondan sonra gideceğim diyor ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan da bu dilediğim şeyi söyleme hususunda yani aleyhde bir şeyler söyleme hususunda izin istedim o da bana izin verdi diyor bu söylediğim şeyleri 3 gün gizle diyor 3 gün kimseye söyleme Sonra diyor üç günden sonra yani nasıl görüyorsan o şekilde e, söyleyebilirsin. Sonra bu adamın karesi mallarını topluyor. İşte süzlerden eşyalardan ne kadar malı varsa e, kadın topluyor. Adam onları <gülüyor> alıyor. Kadın e, kocasına veriyor, alıyor. Ve hemen yola koyuluyor. Üç gün geçtikten sonra Abbas radiyallahu anh Kadına geliyor bu adamın eşine. Ee, eşin ne oldu? Kocan ne durumdadır? Ne yaptı? Deyince o da falanca falanca günde çıktı diyor. Yani üç gün geçtiğini anlayınca. E, <gülüyor> kadın bu arada diyor ki. Ey Ebul Fadın Allah seni rezil rüsvai etmez. Muhakkak ki bizim <gülüyor> üzerimize e, diyor bu sana gelen haber ağır gelmiştir. Deyince evet diyor Allah beni rezil etmez. Muhammed'e e, <gülüyor> Allah e, Allah diyor beni rezil etmez. Allah'a hamdolsun ki ancak Allah e, benim <gülüyor> sevdiğim şeyi verdi diyor. Benim sevdiğim şey oldu. istediğim şey oldu diyor. O da Allah Azze ve Celle'nin e, Resulüne hayberi fethini vermesi ve e, Allah'ın hissesinden, payından yani e, o ganimet mallarından cereyan eden şeyler nasip olan şeyler olmuştur ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Safiye binti Huye'yi kendisine seçmiştir diyor eğer diyor diyor ki Abbas radiyallahu anh senin diyor kocana eşin e, ihtiyacım varsa bir an önce ona onun peşine git diyor kadın da diyor ki zannediyorum ki sen doğru söylüyorsun evet diyor ben doğru söylüyorum Ee, sana haber verdiğim şekildedir. Bu söylediğim şeyler böyle, böyledir diyor. Yani gerçek haber böyledir diyor. Sonra <gülüyor> ee, Ebu'l Fadil yani Abbas radıyallahu anh Kureyş'in bulunduğu meclise gidiyor ve onlara e, onlar yanına varınca onlar diyorlar ki e, sen diyor sana diyor ancak e, ey Ebu'l Fadil hayır isabet etmiştir bu Muhammed bin İshak'ın e, rivayetindeyse, yani senin haberin yok, sen, yani aklını mı yitirdin, başına musibet geldiği halde kokulanmışsın, ondan sonra e, böyle süslenmişsin, bu vaziyette Kabe'ye geliyorsun diyorlar. Böyle ifadeleri kullanınca, o da diyor ki, e, Ebu'l-Fadil Abbas radiyallahu anh, Allah bana diyor, ancak Allah'a hamdolsun ki bana hayır isabet etmiştir. Bana ancak hayrı vermiştir diyor. Ve bu adamın yani Haccac İbni İlahat'ın söylediği şeyleri haber veriyor. Diyor ki Haccac bana dedi ki Allah Resulüne Hayber'in fethini vermiştir. Ondan sonra e, Allah Azze ve Celle oranın malını onlara vermiştir. Sonra Safiye'yi kendi nefsi için almıştır. Ve bu söylediğim şeyleri de bana diyor Ambas radıyallahu anh üç gün gizlememi söyledi. Ee, o da diyor kendi malını toplayıp götürmek için böyle söyledi diyor. Mekke'ye gelişinin sebebi buydu. Ee, sonra diyor işte bundan sonra da buradan çıkıp gitti diyor. Bunu söyleyince Allah azze ve celle işte az önce söylediğim gibi müşriklerin iyice üzüntüsünü kederini bu olayla artırmış oluyor. Yani <gülüyor> Hayber'in fethinden sonra bir de böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Adam geliyor onlara böyle söyleyince ilk önce farklı şeyler söylüyor. Aradan üç gün geçiyor. Olayın iç yüzü açıklanınca müşrikler iyice çileden çıkıyorlar. Tabiri caizse Ee, Müslümanlar da tabii hani dedik ya başta söylediğimiz gibi üzüntülü bir şekilde evlere kapanıp kalıyorlar e, Mekke'deki müşrikler. Sonra onlar da sevinçle çıkıyorlar. Bu haberin neticesinde Allah Azze ve Celle <gülüyor> müşrikler üzerine işte bu üzüntüyü, kederi, musibeti, afeti tekrar e, indirmiş oluyor. Evet. Buhari'de gelen bir rivayette Ebu Hureyre'den geliyor. Aleyhissalatü Vesselam Eban adındaki bir sahabeyi Medine'den bir seriye ile Necit tarafına gönderiyor. Bunlar da Aleyhissalatü Vesselam Hayber'deyken tekrar Aleyhissalatü Vesselam'a ve ashabına kavuşuyor. E, fetihten sonra Hayber'e gelmiş oluyorlar. Bu Eban e, Müslümanlar Hayber'in fethini bitirdikten sonra yardıma geliyorlar fetih için. Eee tabii bu arada eee Gatafan kabilesi, Gatafanlılar Hayberlilere, e, Hayber Yahudilere yardım etmek istiyorlardı. Hani Hayber e, fetih başlarında söylemiştik. Onlar da kendi nesillerinden, çocuklarından yana korktukları için bu yardımı terk ediyorlar. Yardım etmekten el çekiyorlar. Ee, Aleyhisselatü Vesselam işte bu katafanlığı ve benzeri kimselere e, hemen Hayber'in akabinde Medine'ye döndükten sonra bu e, Araplara bir e, terbiye vermek istiyor. Yani onları bir edeplendirmek istiyor. Yani hak ettikleri şeyi e, cezayı vermek istiyor. Hicri 7. senede Bir sefera daha çıkıyor, bir gazveye daha. Önce Hz. Ali Enmar'ın Salebe oğullarının, ondan sonra eee Gatafanlılardan Maharib oğullarının toplandığını, yani Hz. Ali karşı, Müslümanlara karşı harekete geçtiğini duyunca hızlıca çıkıyor. 300 veya 700 kişilik diyor. 300 veya 700 kişilik bir beraberinde askerle birlikte hareket ediyorlar. Ibni İshak'ın haber verdiğine göre o zaman Medine'ye Ebu Zeghifari yahut da Osman Ibni Affan radiyallahu anh'ı e, vekil olarak bırakıyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam Nahl denilen bir mevki varmış, bölge oraya geliyor. E, Medine'de iki gün kaldıktan sonra, yani iki günden sonra tekrar bir savaşa daha çıkıyor. Orada Katafanlılardan bir grupla karşılaşıyor. Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte onlara yaklaşıyor. Onlara korku namazıyla bir korku salmak istiyor. Yani kalplerine korku vermek istiyor. Orada bir korkunamaz Demek ki namazgen Yani farz olan namazlardan bir tanesi geliyor. O vakti. Orada korku namazı kılıyorlar. Kıbleye arkalarını dönmüş. Düşmere de ön tara önlerini dönmüş bir vaziyette korku namazı kılıyorlar. Korku namazı ne demek daha önce söylemiştik. Ee, öğle namazı, kin namazı, hangi namazsa o namazı ikinek katı olarak savaşta kılınan namaza bulan korku namazı deniliyor. Şimdi bu rivayet Buhari'de geliyor. Diyor ki Sehl evine eb Ebi eb eb eb Hasme radiyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam Rıga günü Korku namazı kıldırdı. Zatürriğâ. Evet. Şimdi bir taife, bunun iki suretini söylemiştik daha önceki gazvede. Korku namazı. Şimdi de bir üçüncü suret var. Üçüncü şekil. Onu söyleyecek. Bir e, grup sap yapıyor. Bir grup da düşman tarafında. Ama e, kıble arka tarafta düşman onun tarafta olduğu için kıbleyi arkaya alıyorlar. Böyle bir durumda bunun caiz olduğu Anlaşılmış oluyor. Ee, evet. Bir grup saf yapılıyor. Diğer bir grup da düşman tarafında. Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle birlikte saf olan kimselere namazı kıldırıyor. Sonra yerinde sabit duruyor, hiç Sonra onlar e, namazı kendileri tamamlıyorlar. İlk gelen grup ve ayrılıyorlar. Düşman tarafına geçiyorlar. Düşman tarafında e, olan Kimseler de, o saf da geliyor Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namazı tamamlıyorlar. Namazı e, kılıyorlar. Gelenler bir rekat kılmış oluyor, Aleyhisselatü Vesselam iki rekat kılmış oluyor. Aleyhisselatü Vesselam selam veriyor, çıkıyor. E, ikinci gelen grupta kendileri, birinci grup e, ilk rekatı beraber kıldılar, ikinci rekatı kendileri kılmıştı. Bu gelen grupta kendilerinin birinci rekatını kılıyorlar, ikinci rekatını da Şey, birinci rekatını Aleyhisselatü Vesselam'la kılıyorlar. İkinci rekatını da kendi başlarına kılıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'da iki rekat onlar da ikinci rekat kılmış oluyorlar. Bu şekilde düşman karşısında Gatafanlıların önünde onlar bakıp, bakıp dururken korku namazı kılınıyor. Evet. <gülüyor> Buhari'nin Cabir'den gelen bir başka rivayetinde Aleyhisselatü Vesselam ashabına 7. gazvede korkunamazını kıldırdı. da diyor Zatur Riqa. Yani Yama gazvesi diyor. Şimdi bunun böyle isimlendirilmesinin sebebi nedir? Onlar diyor ayaklarına o gazvede bulunan Müslümanlar ayaklarına bir bez parçası, kumaş parçası sarıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çok fazla yorgunluktan, bitkinlikten yani ayakların altındaki giydikleri şey parçalanıyor, deliniyor, delik deşik oluyor. Oralara bez sarıyorlar. Hatta tırnakları düşüyor ya. Sübhanallah. Tırnaklar düşüyor o savaşta. Onun için bu savaşa yama savaşı denilmiş. Ayaklarına bezler sarmışlar. Tırnaklarına, ayaklarına ne varsa onu sarıyorlar. Onun için bu savaşın adı da zatür rika yama savaşı olarak kalmış. Evet. Evet. Allah onlardan razı olsun. İşte öyle öyle o fedakarlıklarla dini bize ulaştırmışlar. Sahabeler. Başlarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olmakla birlikte tabi. Buhari e, bir başka rivayette Ebu Musa'dan ayet ediliyor hadis. Biz diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bir gazveye çıktık. E, bizim diyor altı kişi olarak diyor bu burada ifadede altı kişiydik. Bizim bir tane devemiz vardı. Nöbetleşe ona bilmiyorduk diyor. Ve e, ayaklarımız delindi diyor. Yani ayakkabı giydiğimiz şeyler. E, tırnaklarımız düştü. Ondan sonra ayaklarımız parçalandı. Ve biz diyor ayaklarımıza böyle kumaş parçaları sarardık diyor. Bundan dolayı da zatır ı Rıga diye bu savaş isimlendirildi. Evet. Yani ayaklarımıza sardığımız, doladığımız bu kumaş parçalarından dolayı zatırdık ı Ruka diye isimlendirildi diyor. İşte Aleyhisselatü Vesselam bu gata bu grupla e, bu namazı kılarak onlara bir korku salıyor. Hiç savaş olmadan onlar e, kaçıp gidiyorlar. Yani içlerine bir korku düşüyor. Namaz kıldıklarından dolayı subhanallah. Özellikle de bir hadise var. Onu da söyleyeyim bitiriyorum inşallah. Bunlardan bir tanesi aleyhissalatü vesselam'a bir suikast yapmak istiyor. Yani şuna biliyor musunuz? Hiç durmuyor. Yahudiler defalarca suikast yapmak istediler. Hakeza müşrikler defalarca suikast girişiminden geçiyor aleyhissalatü vesselam. Onlardan bir tanesi de bu. Yani bu kabilenin, bu müşrik katafanlardan bir tane adam Bedevi, Arap Ali vesselam'ı ansızın öldürmek istiyor suikastliler. Bu suikast işi de bitince, yani boşa çıkınca daha doğrusu, katafanlılar hiç savaşmadan çekilip gidiyorlar. Bununla ilgili rivayet, yine Cabir'den geliyor Buhari'de, radıyallahu anh. Diyor ki, biz aleyhissalâtu vesselâm'la birlikte zat-ül rikâdaydık. Yani yama savaşındaydı. Bir ağacın altına geldik, diyor. Gölgenenmek için. Aleyhissalâtu vesselâm, <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam da konakladı. Yani biz bir ağacın altına konakladık. Ee, i̇nsanlar da gölgelenmek için ağaçlıkların arasına daldılar. Ee, böyle ağaçlık bölgelere daldılar diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bir ağacın altına o da konakladı ve şeyini, kılıcını ağacın üzerine astı diyor. Cabir dedi ki biz diyor uyuduk. Hadis rivayet eden. Müşriklerden bir adam geldi Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcını kınından çıkardı diyor. Ve dedi ki diyor benden korkuyor musun? Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Adam diyor ki şimdi diyor sana karşı bana kim engel olabilir? Yani diyor ki müşrik seni öldürebilirim. Bana karşı kim sana engel olabilir? Aleyhisselatü Vesselam Allah diyor. Ancak Allah engel olur sana diyor. Cabir diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir de baktık ki bizi çağırıyor. Geldik diyor, o Arabi, yani o adam, o vedevi adam, oturuyordu diyor. Ve yani Aleyhisselatü Vesselam kılıcı almış eline, kendi kılıcını adamın elinden çekip almış. <gülüyor> Ama diyor ya, sana adam diyor ya, kim engel olabilir Allah diyor. Ondan sonra bir aradan çok zaman geçmeden adamdan kendi kılıcını alıyor adam oturuyor. Aleykümselam ayakta. Olayı anlatıyor sahabelere. Diyor ki bu adam e, ben uyurken diyor kılıcımı kınından çıkartıp almış. Ve <gülüyor> ben de uyandım ki onun elinde kılıç vardı diyor. Ve bana dedi ki sana karşı bana kim engel olabilir? Ben de ona dedim ki Allah işte diyor şu anda bu adam bu şekilde oturuyor önümde diyor. Yani Allah Azze ve Celle ona engel olmuş oluyor. Kılıcını da alıyor aleyhissalatü vesselam. Sonrasında da bu adamı cezalandırmıyor. Bırakıyor yani. İbn-i İsa'kın rivayetinde Katafanlılar Katafanlılar'dan ve muharip oğullarından kavmine Bu adam diyor bu adama diyorlar ki işte kim Muhammed öldürebilir? Bu adam da diyor ki ben diyor Muhammed'i öldürebilirim. Sizin için öldüreyim mi diyor. Soruyor onlara. Onlar da tabii ki diyorlar öldür. Peki bunu nasıl yapacaksın? Ona suikast yaparak diyor. Suikast ile onu öldürürüm diyor. Bir başka yerde Ee, diyor ki adamın elinden e, kılıç düşüyor aleyhissalatü vesselam alıyor bu sefer aleyhissalatü vesselam diyor ki bana karşı sana kim engel olabilir diyor yani ey adam diyor benden yana sana kim engel olabilir deyince o da e, hayırlı ol e, yani hayır yap deyince aleyhissalatü vesselam diyor ki la ilahe illallah dersen Ve benim de Allah'ın Resulü olduğunu şehadet edersen, yani bunu yapar mısın? Böyle bir şey yapar mısın? deyince Arabi diyor ki e, sana yemin ediyorum ahit veriyorum, seninle savaşmayacağım diyor. Yani şehadet getirmiyor. Müslüman olmuyor. Ve e, seninle birlikte savaşan, yani sana karşı savaşan kimselerle birlikte de kavimle birlikte de olmayacağım deyince aleyhissalatü vesselam onu bırakıyor kavmine geliyor, bu adam diyor ki, size insanların en hayırlısının yanından geliyorum diyor. En hayırlısının yanından size geliyorum diyor. Yani, değerli kardeşlerim, <gülüyor> aleyhissalatü vesselamın o kadar çok bağışladığı kimseler var ki, münferit olarak, topluluk olarak çok fazla bağışlıyor. Ama ceza görmesi gereken kimselerin yeri geldiği zaman, onlara cezalarını veriyor. Gerek öldürülmesiyle, gerek başka bir şekilde yani had cezalarını uygulayarak uygulanması gerekiyorsa mutlaka bunu uyguluyor. Yani her şeyi aleyhissalatü vesselam yerli yerince yapıyor. Bizi de allah Teala onun hayatından, sahabelerinin hayatından hakkıyla örnek almayı ve gücümüz nispetinde her şeyi yerli yerince yapmayı bizlere nasip ediyoruz. Azaballahu alim, صلى الله على نبينا محمد سبحانه وتعالى اللهم بحمدك اشهد